Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özes. Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne tam 40 gün kaldı. Çin ve Hindistan Kopenhag iklim değişikliği mutabakatını koşullu olarak kabul etti. Yani sera gazı salımını gönüllü biçimde azaltmayı belirli koşullara bağlı olarak böylece kabul etmiş oldu. Kopenhag iklim zirvesi hukuken bağlayıcı bir anlaşmayla bitmemiş bu nedenle gezegenin geleceğini düşünenler tarafından başarısızlık olarak adlandırılmıştı. Zirvenin sonunda ortaya çıkan mutabakata daha önce 100 ülke onay vermişti. Dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisi olan Çin ve Hindistan'ın cevabının gecikmesi herkesin endişelerini iyice arttırmıştı. İki ülke de bildirgeye sonunda onay verdi, ancak bildirgenin tarafı olarak anılmak istemediklerini de eklediler. Aralık 2010'da Meksika'da yapılacak iklim zirvesine doğru zaman hızla azalıyor. Büyük ekonomilerin gönüllü azaltımda bile gönülsüz olmalarıysa gezegenin geleceği için umutları azaltıyor. Gezegenin zamanının azaldığının bir kanıtı da Kanada'dan geldi. Kanada Meteoroloji Kurumu, Kanada'da bu kışın en sıcak ve kuru kış olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. En sıcak ve kuru kış. Ülkede 1948'den bu yana ülke çapında sıcaklık kayıtları tutuluyor. Kanada'da bu kış normalin 4 derece üstünde seyretti. Ayrıca düşen yağmur miktarı ise ülke ortalamasının %22 altındaydı. Hatta katranlı kumlarıyla ünlü Alberta'da bu oran %60'a kadar ulaştı. Asya, Avrupa ve ABD'nin neredeyse tamamının aşırı soğuklarla baş etmeye çalıştığı bu kış, Kanada için fazlasıyla sıcak geçti. Bu dengesizlikler iklim değişikliğinin somut göstergeleri arasında sayılıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, Rusya'yı 2014 Soçi Olimpiyatları için hayata geçirilen projelerin çevresel etkilerine dikkate almadığı için eleştirdi. UNEP son raporunda projelerin bölgenin çok özel olan yaban hayatını yok edebileceğini açıkladı. Aktivistler bölgede ekosistemlerin zaten geri döndürülemez derecede zarar gördüğünü, kuş ve ayıların yaşam alanlarının çoktan yok edildiğini söylediler. UNEP raporunda bu bölgenin ekosisteminin iyileştirilebilmesi için Soçi Milli Parkı'nın genişletilmesi, Mzimta'nın daha iyi korunması, Karadeniz kıyıları boyunca korunan alanların arttırılması gibi çözümler gösterdi. İklim değişikliğini engellemek için türlü türlü geçici çözümler üretiliyor. Ancak bu çözümler çoğunlukla etkisiz, hatta zaman zaman da daha da zarar verici, hatta tehlikeli oluyor. Okyanusa demir dökmek de bu zararlı yöntemlerden biri. İngiltere Ulusal Bilim Akademisi, havadaki karbondioksit yoğunluğunu azaltmak için okyanusların demirle gübrelenmesi için çok tehlikeli olduğunu açıkladı. Demir, havadaki karbondioksiti emen yosunların artmasına neden olduğu için bir iklim değişikliği çözümü gibi yansıtılıyordu. Ancak bu işlemle sayısı artan yosunlar, suda memelileri öldürebilecek bir kimyasalı da beraberinde arttırıyor. Zaten bu yöntemin pozitif etkileri de kanıtlanmış değil. Geçen yıl Güney Okyanusu'na 6 ton demir dökülmüştü. Ancak bu demirin atmosferden alarak emdiği karbondioksit miktarının Son derece düşük olduğu belirlenmişti. Havadaki karbon yoğunluğunu azaltmak için okyanuslardaki yaşamı bitirmek gerçek bir çözüm değil. Aldığımız her iki nefesten biri okyanuslardan geliyor. Bunun değerini bilmek zorundayız. Aldığımız her iki nefesten biri okyanuslardan. Earth Policy Institute'un son raporu güneş enerjisiyle ilgili bir takım verilere değiniyor eklem değişikliği fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjilere yöneldiğimiz yeni bir enerji ekonomisine geçmemize neden oluyor. Güneş öyle bir enerji kaynağı ki bir saatte dünyaya ulaşan güneş ışığı tüm dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli. Güneş enerjisi kaynaklarından fotovoltaik solar paneller 2008'de 7000 megavatlık enerji üretti. Çin bu alanda en ileri ülke. 2004'te kurulu gücü 40 megavatken 2008'de bu oran 1848 megavata dek yükseldi. Çin'i Almanya ve Japonya takip ediyor. Çatılara yerleştirilen güneş panellerinin dünyadaki kurulu gücü ise 120.000 megavat. Bu alanda da yine Çin 80.000 megavatlı lider yani 27 milyon hane Çatı panelleriyle suyunu ısıtıyor. Bu paneller güneş ışığını doğrudan ısıya çeviriyor. Çatı panellerinde Türkiye 7100 megawattla dünya ikincisi. Türkiye'yi Kıbrıs ve İsrail takip ediyor. Güneş enerjisi alanında yeni teknoloji projeleri de geliştiriliyor. Eğer güneş yeterli devlet desteği sağlanırsa yalnızca rüzgar ve güneş tüm ısı ve elektrik ihtiyacımızı karşılamaya yeter. Nükleer çıkmazda ziyan edilecek paranın yalnızca bir kısmının yenilenebilir enerjilere yatırılsa Türkiye'nin enerji açığının kalmayacağı birçok bilimsel raporla kanıtlanmış durumda. Siz de nuclear.greenpeace.org adresine girin, Türkiye'nin geleceğinin nükleerle ipotek altına alınmasına engel olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 40 gün. Sağlıcakla kalın. Müzik Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özes.